Merhaba, ismim Zeynep Aksoy Reset'e hoş geldiniz. Psikolog Cansu Kamar ile yaptığım konuşmayı size bugün kısaca açıklayacağım. Kendisi psikolog olarak kişilik bozuklukları olan insanlarla çalışmış. Aynı zamanda mindfulness eğitimi ve geçmişi olduğu için bize yakın bir yerden konuşuyor. Onun söylediklerine göre çocukluktaki acı ileride bir davranışa yol açıyor. Yetişkinken davranma halimiz çocuklukken yaşadıklarımıza bağlanıyor. Sadece kişilik bozukluğu olanlara değil, hepimiz dünya ile ilişki kurma çabası içerisinde Belirli davranışlar geliştiriyoruz deneyimlerimize bağlı olarak. Hayatımız nasıl geçiyorsa ona göre davranışlarımız oluşuyor. Mesela zor bir çocukluk yaşadıysak o zaman hayat acımasızdır gibi bir inanca sahip oluyoruz. Ona göre de davranışlarımız gelişiyor. Bunlar baş etme mekanizmaları oluyorlar. Onları kullanıyoruz ve bazen yanlış bir öğrenme olduysa o zaman da ona göre gerekli mekanizmayı geliştirdiğimiz için bu daha ileride ona bozukluk diyoruz, kişilik bozukluğu diyoruz. Şimdi o davranışın yani o anda diyelim ki alkolik bir ebeveyn var ve ne zaman patlayacağını bilmiyor çocuk. Dolayısıyla da hiç yardım istememeyi öğreniyor hayatta. Ve bu bir çok iyi bir mekanizma oluyor çünkü onu koruyor. Ebeveynden ve bir baş etme mekanizması oluyor. Ama ne zaman bu konuda ustalaşıyor, o zaman ileride o kişiliği haline geliyor. Şimdi... Ailede çocuk otantik... Hissettiği için, mesela çok kez bunu görüyorum, çocuklarım dışarıda bambaşka uslu çocuklar gibi davranıyorlar. Fakat evin içerisinde bambaşka davranıyorlar. Çünkü ailenin içerisinde rahat ve otantik hissedebiliyorlar. Özünü duyabilen davranış geliştirebiliyorlar. Fakat bu arada Cansu'ya da kendi bir sorumu sorabildim. Dedim ki o kadar korkmuşum ki çocuğum otantik olamayacak diye. Sınır koyamadım mı hissediyorum çocuklarımla? Buna daha önceki resetlerde de size bahsettim. Her şeye evet diyen, bir ebeveyn haline a, geldim ya da o şekilde ebeveynliğime başladım ve bu da benim için bir sürü sonra soruna yol açtı. Çünkü çocuk benim kişisel sınırlarımı ihlal etmeye başladı ve orada da doğru bir yerde sınır koyamadığım için çok kez a, ona bağırarak, çağırarak a, sınır koyma zorunluluğunu hissettim. Bu sınırlar çok çok önemli oluyor çocukların yetişmesinde. Benim örneğim akşamları hadi dişlerini fırçala, pijamana giy, yatağa girelim, yatağına gir ve uyu gerçekleşemediği için bir ceza vermeye karar verdik David'le. Arkadaşıyla olan buluşmasını iptal ettik. Bu onun için çok büyük bir şoktu. Çünkü şimdiye kadar hiçbir şekilde bir ceza vermemişiz. Şimdiye kadar bağırarak, çağırarak idare etmeye çalışmışız. Ama ceza ödül olayından <gülüyor> kaçmaya çalıştığımız için ama kaçamadık da dürüst olayım ki hep ödülle bunu yaparsan şunu veririz. Şeklinde yaklaştık. Ancak uh, Cansu diyor ki iki uh, tarz genel tabii ki bunlar hep kişilik olabilir. Bazı çocuklar yaklaşmacı yani ödül olunca yapıyorlar. Bazı çocuklarda uzaklaşmacı ya da ceza olursa yapıyorlar. Ve uh, bizim oğlumuz ceza olunca birdenbire uh, kendisi dişlerini fırçalayıp pijamayı giyip tek başına ulaşıyor. Uh, Akşamları yatabilmeye başladı ve bunun endişesindeydim. Acaba şimdi çocuk ceza olduğu için otantik olamıyor mu endişesi? Fakat o çocuğun hep otantik olmasına gerek yok dedi Cansu ve otantik olmanın doğru yere oturması lazım. Her zaman, her an otantik olamıyoruz. Çocuklukta bu sınırları öğrenmesi lazım ve o yapıyı, o strukturya çocuklara verebilmek lazım. Ve biz de bu cezayı verdikten sonra pozitif yönde bir değişim gördüm. Oğlumuzun kız kardeşiyle birdenbire akşamları daha yakınlık kurduğunu beraber oynamayı başladıklarını, birbirlerine pijama giyme ve diş fırçılama konusunda destek olmaya başladıklarını gördüm. Yani onlar için bir kapı açıldı ve bu pozitif bir gelişim oldu bizim bu sınırı koymamız. Bu konuda belki siz ebeveyn olarak hiç zorluk çekmiyorsunuz. Benim çok zorluk çektiğim bir konuydu. Ve Gördüm ki bağırıp çağırmadan ama gerçek bir sonuç olursa ve o sonucu eyleme geçirebilirsen yani şunu yapacağım yapacağım deyip yapmazsak o zaman da etkili olmuyor o ultimaton onu söylemek. Ama gerçekten iptal ettiğimde arkadaşıyla Olan buluşmasını gördü ki evet gerçekten sonuçları olacak bazı davranışlarının ve ona göre de kendini toparlayıp o sınır içerisinde kendi gücünü ıı, bulabildi. Şimdi... Iı, konudan biraz çıkmış olduk ama bence bütün bunlar ıı, önemli oluyor. Çünkü hani ay otantik olayım, otantik olayım derken biz de öbür uçtan hani hiçbir ceza vermemek ve her zaman çocuğun istediği şekilde davranmasına izin vermenin de ıı, zor sonuçlara ıı, yol açtığını gördük. Ama diyebiliyoruz ki evet bir çocuk gerçekten otantik olamıyorsa aile içinde çünkü yani ciddi bir tehditle karşı karşıya belki aşağılanıyor belki dövülüyor ya da ihmale uğruyor. O zaman da bir sahte benlik oluşturmaya başlayabilir çocukken. Ve bu sahte benlik onu sürekli aşağılayan annesi yanında karşılaştıran annesi yanında onu koruyabilir. Fakat o ustalaşmaya başlayınca o zaman işte kişi bozukluğuna dönüştüğünü görüyoruz. Yani önceden işe yarayan bir mekanizma daha sonra yetişkinken bir uyumsuzlaşma olarak gözükebiliyor. Bunu travmada da gördük. Travmada bedenin gösterdiği tepkiler... O anda travma yaşanırken faydalı iken o tepkilerin kronikleşmesi ileriki yaşta sinirlerin fazla aktive olmasına ve travma bozukluğuna yol açabiliyor. Şimdi kişiliğin belirli bir oranda bir genetik yapısı oluyor ama... Davranışlarla doğmuyoruz, davranışlarla gelmiyoruz bu dünyaya. O temeldeki genetik yapının içinde bulunduğumuz ortamla birleşmesinden dolayı bir takım davranışlar ve daha sonra kişiliğe doğru bir yolculuğumuz oluyor. Başka bir örnek... Cansu'nun verdiği eğer ki çocukken görülmediğini ve değersiz olduğunu hissettiysen o zaman da sürekli olarak doing, not being yapısı geliştirme eğilimi oluyor. Yani sürekli bir şey yapma, kendini göstermek için bir şey yapma eğilimi oluyor ve being yani kalıp, kendi varoluşun içerisinde olabilmekten bir uzaklaşma olabiliyor. Bunların hepimizin içerisinde biraz var bütün bunlardan. Yani illa bozukluk derecesinde olmak zorunda değil. Bu bana da tanıdık geliyor. Kendi annem babamın her ne kadar muazzam iyi değerleri olan bonkör, ve çok sevilen ve sevimli insanlar olsalar da kendi being state'leri içerisinde rahat olmadıklarını ve hep distracted, hani beni görmediklerini hatırlıyorum. Bu a, patolojik bir şey olmayabilir. Birçok ailede bunun olabileceğini düşünüyorum. Ama o görülmemezlik dolayısıyla da Görmüyorsa ve ben can atıyorum o sevgi ve görülmek için. Oysa görülmemezlik bir cevap olarak geliyorsa o zaman işte e, değersizim kanısı da oluyor. Dolayısıyla da hep bir yapma haline geçiş. Zaten bütün e, gittiğim okullar da bunu öneriyorlar. Hani bir başarılı bir puan olursa değerlisin şunu yaparsan, becerirsen o zaman değerli oluyorsun ve o girdabın içine girdiğime ben de kesinlikle söyleyebilirim hani değerimi davranışla biçtiğim bir yaşam tarzı. Ancak yoga ile tanıştıktan sonra ve o sessizlik ve varoluşun o yüzde 95'i ile ilk defa karşılaştığımda farklı bir değer ölçülemeyecek bir değeri değerle tanıştığımı söyleyebilirim. Ve şimdi böyle anlatıyor Cansu diyor ki bu kendi alanımız bir burası iç içerisi ve ne zaman dışarıdan bir şey gelip rahatsız ederse o zaman da işte bir sarsılıyoruz. Bu kendi kişisel alanımız, bu being state'imiz, o Eckhart Tolle'nin dediği %95'imizi oluşturan alan. Okay. Eğer buraya bir şey gelirse ufak, belki bir söz anneden ya da bir dayak ya da görülmemek bir ihmal bir şey gelirse o zaman o bir taş girdi gibi Sonra ona o da küçük bir takıntı yaratabilir, bir semptom yaratmaya başlayabilir. Ama ufak bir şey olduğu için o kişi farkına vararak olayı o zaman kendini şifalandırabilir. Eğer ki bu alan sürekli taciz edilmeye devam edilirse... O zaman da o rahatsızlıktan kronik hastalığa dönüşmeye başlayabilir. Bu artık daha derinleşmeye başlıyor. Ve bu kronik hastalık 6 ay ya da 2 sene devam ederse o zaman ustalaşma olmaya başlıyor. Ve bir dahaki seviyeye atlanıyor ve artık burada da kişilik bozukluğu oluştu diyebiliyoruz. Neydi? İlki bir rahatsızlıktı. Ve bunu yine kendi çocuklarımdan örnek göstermemin sebebi hani en yakın yaşadığım a, deneyimler onlar oluyor kendim ve aile. Ve ilk İspanya'ya taşındığımızda ve ilkokula başladığında oğlum bir a, tik geliştirdi bu şekilde. Ve bunun stresten olduğunu fark ettik tabii ki. Hani a, ilk defa ilkokula gidiliyor aynı zamanda da ülke değiştirmek durumunda kaldı. Ve a, yabancı bir dil de söz konusu. Dolayısıyla karın ağrıları ve yüzündeki tik başladı. Okul değiştirdik. Okul değiştirdikten sonra tiki geçti. Yani belirli bir süre boyunca o rahatsızlığı yaşadı. Fakat bu uzun seneler boyunca devam etmediği için geçti. Şimdi düşünün ki, o stresli ortam yıllarca devam ediyor. Yıllarca devam ediyor. O zaman bir kronik durum ya da bir kişilik bozukluğuna doğru gidebiliyor. Kronik hastalık o ara dönemde de terapi işe yarıyor. O zaman terapistle çalışarak yardım alarak yine iyileşebiliyor. Fakat Artık kroni artık kişilik bozukluk safasına gelince o kişi artık terapiste de gitmek istemiyor farkında hiç değil diyor ki Cansu bir narsisist narsizm konusunda narsisist kişilerin Yakınları terapiste gider. Kendileri gitmezler. Ee, gitseler de terapiste karşı bir üstünlük sağlamaya çalışırlar. Güvenmezler. Bu başka bir artık bir alternatif kalmamış oluyor. O kişi bu defans mekanizmaları, bu koruma mekanizmaları içerisinde ustalaşıyorlar ve artık onun bilinç altında kalıyor. Kendi iç alanlarına hani şu acıyan bölgeye bakmamak için o acıya bu mekanizmaları koruma mekanizmalarını oluşturuyorlar. Peki hiç bir ümit yok mu? Kişilik bozukluğu olan kişi terapiste de güvenmiyor. ne olacak? Diyor ki Cansu eğer büyük bir kayıp olursa, belirli bir travmatik tecrübe olursa o bir aracı olabilir içine bakmaya başlaması için. Şimdi Cansu'nun söylediği ve zaten bizim de hep başka bir dille yine söylediğimiz şeyin aynısı diyor ki her ne kadar kendi bu iç alanınla samimiysen, bir bağ kurabiliyorsan sağlıklısın ama buradan çıkıp hep dışarıda arayıp görüyorsan her şeyi o zaman da işte sağlıksız olma hali başlıyor. Biz de zaten bütün bu terapilerde ve yogada diyoruz ki kendi iç alanını hisset meditasyonda da onu vurguluyoruz. Bir şey peşinde koşma, kendi içinde ne oluyorsa onu artık tanıyabilir, onunla rahat olabilme, o tahammülü gösterebilmeye başla ve yoga da bunu yapıyor, meditasyon ve yoga, mindfulness. Yani o tahammülü arttırıyor ki kendi içimizden dışarıya doğru yönelmek zorunda kalmayalım. Ama narsisiz kişi... O kadar kötü ki aslında, o kadar zayıf hissediyor ki burada. O yüzden bakamıyor içeriye. Dağılmaktan korkuyor. Dolayısıyla sürekli manipülasyon, şefkati de bir manipülasyon olarak kullanıyor. Mesela Jansu değil de başka yerde yine araştırırken mi love bombing diye bir teknik uh, kullanıyorlar. Bu da uh, aşk bombası, sevgi bombası. Yani bir kişiye o kadar yüklü bir şekilde övgü ve sevgi veriyorlar ki o kişiyi manipüle etmenin bir yolu bu. Ve benim de başıma geldi ve hatırlıyorum Biraz garip hissettiğime hani bazen bazı kişiler öyle bir övgüyle geliyorlar ki işte senden öğrenmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki başkası yok ya da sen o kadar seviyorum ki al sana bütün bu hediyeleri yağdırmak istiyorum. Buna love bombing deniyor narsistis kişilik yaptığı zaman ve o aslında bir müdahale yolu, bir manipülasyon yolu seni manipüle etmeye çalışıyor. Başka bir yaptığı şey de, bunlar çok hoşuma gidiyor bunlar, Gaslighting diye bir terim var. Bu da bir eski bir filmden alınmış bu terim. Bir adam karısının mirasını kendine elde etmek için karısını deli gibi gösterip tımarhaneye kapatmak istediği için evin içerisinde bir şeyler değiştiriyor ve karısı aa o, o öyle değildi galiba dediğinde diyor ki karısına yo o hep öyleydi diyor ve kadın kendini yavaş yavaş deli zannetmeye başlıyor. Şimdi narsistik kişilikler bunu yapıyorlar. Mesela görüyorsun Whatsapp'ta resmen mesaj var öbür kadından ve buluşalım diyor yarın otelde. Ve sen diyorsun ki bak mesajlaşıyorsunuz yarın onunla buluşacaksın. Beni aldatıyorsun. O da diyor ki karıcığım yok o mesaj yok saçmalama. O onunla ilgili değil ki o yanlışlıkla beni Başkası zannederek gönderdi, ben bu kadını tanımıyorum gibi yavaş yavaş seni kendinden şüphe etmeye başlayıp kendini deli zannetmeye başlayacak derecesinde gaslighting de yapabiliyorlar. Yani a, gerçeği a, müdahale ediyorlar ve a, seni kafanı karıştırmaya çalışıyorlar. Bunlar yine... A, çok güzel oluşturulmuş a, koruma mekanizmaları kendi içine bakmamak için. A, ve a, bireysel farklılıklar var tabii ki bütün bu kişilik a, bozuklukları arasında. Ve durup dururken değişmeleri de kolay olmuyor. Çünkü bu yaptıkları şey konusunda ustalaşmış oluyorlar. Ve dönüp durup eyvah hani bütün hayatım boyunca ne yaptım demeleri çok zor olduğu için içe hiç bakmadan kalabiliyorlar. Nerede bir katılık varsa orada bir şiddet var. Ve esneyebilme süreci öyle de olabilir, böyle de olabilir. Yani şimdi diyoruz ki katılaşmış bir kişilik var. O kişilikte hiçbir esneklik yok. Öğrenmiyor deneyimlerinden. Hep aynı şeyi tekrarlayıp duruyor. O kişinin değişme süreci çok farklı olabiliyor kişiden kişiye. Cansu'yla şunu da konuştuk. Hani çok disipliner yogalar dedim Cansu'ya. O zaman çok iyi gelecek o kişiye. Çünkü bir behavioral therapy yani davranış bilimi gibi işliyor yoga. Eğer ki her sabah erken kalkıp oturup yoga yapacaksan o zaman akşam da içmeye çıkamıyorsun ve bütün gününü onun etrafında planlamak zorundasın. O yoganın bir takım kuralları var. O kurallara Uyumak durumundasın ve davranışlarını şekillendirmeye başlıyor yoga. Ve bu da a, faydalı olabilir davranış bozukluğu olan kişiler için. A, fakat Cansu da dedi ki ama dedi evet o olabilir. Fakat aynı zamanda o kuralların içerisinde kaybolup a, yine özellikle kendini disipline edip cezalandırmayı seven bir kişilik için o sistem de illa iyi gelmeyebilir. Yani hiçbir şekilde bu işe yarayacak diyemiyoruz. Her birey kendi yolunda o öze doğru yaklaşma sistemini bulmak zorunda. Görüyoruz ki bazı insanlar için daha serbest duyumlarıyla tanışık olup oradan karar verebilmek şeklinde yoga daha dokunuyor, öze inmelerini sağlıyor. Kimi insan için de sert kuranlar içerisindeki sistem içerisinde yürüyen bir yoga daha çok içe dönmelerini ve özlerini keşfetmelerine sebep oluyor ve ikisi de bir kaçamak da olabiliyor. Yani kendimden kaçıyorum aslında disiplini uygulamadığım için. Aslında yüzleşmiyorum. Ya da kendimden kaçıyorum bu sistemin içerisindeki kuralları uygularken hiç kendime ve özüme bakmak zorunda kalmıyorum. Sırf yapıyorum, yapıyorum, doğru yapıyorum. İkisi de araç, ikisi de köstek olabilir. O, o aşıdan bakarsak hani kimin... İçin neye, ne işe yarayacak çok bilemiyoruz dışarıdan bakarak. Ama uh, Johnson dediği şey şu, her ne sistemi uyguluyorsan uygula. Mindfulness iyi oluyor. Çünkü mindfulness kafadan çıkıp, zihinden çıkıp bedene girmek için bir yol. Ve kişilik bozukluğu hep zihinde. Dolayısıyla mindfulness ile zihinden bir mesafe oluşturmaya başladığımızda o zaman kişilik bozukluğunda bir içe bakış da başlıyor olabilir. Tabii kişilik bozukluğu olan içe bakmak istemiyor. Bu büyük bir tehlike teşkil ediyor onun için. Kişilik bozukluğu olan iyileşemez mi cansı diye sorduğumda neden bahsediyorsun Zeynep dedi? Yani iyileşme derken neyi kastediyorsun? Ben de düşündüm dedim ki Hı, mutlu olabilir mi o kişi? Cansu da bana dedi ki Zeynep dedi zaten kişiliği bozukluğu olan insanlar bir sorunları olduklarını düşünmüyorlar. Onlar aslında iyiler. Ancak dışarıdan bir uyumsuzluk olduğunda bir şeylerin iyi gitmediğini fark ediyorlar. Bozukluk aslında a, uyumsuzluk demek. Yani neyin normal, neyin anormal olduğunu kendi toplumumuz ve bir insan olarak Yerleştirdiğimiz aslında doğada olmayan değerlerden oluşuyor. Yani Sapiens kitabını okuduysanız hani insani değerlerin dahi insan tarafından yaratılan ama doğada olmayan bir şey olarak görebiliriz. Yani evet bir değer sistemimiz var. Şu daha iyi, bu daha kötü, şu bozuk. Bu sağlıklı diyoruz ama aslında çok uzaktan bir yerden baktığımızda diyor ki Cansu hani bir olay var, uyum var ve uyumsuzluk var. O yüzden hani kişilik bozukluğu demek de bir nevi definitive hani mutlak gerçek değil. Diyoruz ki bu kişi topluma uyum sağlayamamış. Ama davranışlarını evet değiştirebilir. Eğer ki gördü ki ailesiyle ve iş yerinde zorluklar yaşıyor, o zaman farklı davranmayı öğrenebilir o kişi ve daha az acı yaratır etrafındaki yakınlarına. Bu yine yüzeyde kalıyor. Asıl kökten bir değişikliğin olması için. Çocukken olan olayı yeniden anlamlandır, anlamlandırması gerekiyor. Yani diyor ki, neden acaba insanları sürekli eleştiriyorum? Ve geri bakıp anlamı doğru yere bugünkü deneyimiyle oturtması gerekiyor. Mesela, Yine alkolik baba ve yardım isteyememe örneğine geri dönelim. Yardım istememeyi bir koruma mekanizması olarak geliştirmiş. Çünkü babası öfke patlamaları yaşıyor, bazen dövüyor. Dolayısıyla da böyle bir mekanizma geliştirmiş. Fakat bugünkü haliyle, o güne geri dönüp babam haksızdı. Aslında ben yardım isteyebilirim. Bugün aciz bir çocuk değilim. Evden çıkamayan, kendi parası olmayan. Bugün bir yetişkinim. Ve eğer ki yardım istedim diye biri bana öfkelenirse o da beni etkilemeyecek. Bununla baş edebilirim. Babam haksızdı. O anlamı yükleyebilmesi bugünkü deneyiminden önemli ve bu a, söylemekle olmuyor. Yani kalkıp benim işte senin baban haksızdı, sen şimdi büyüdün artık gerek yok böyle davranmana demekle olmuyor. Bunun terapi ortamında yapılması lazım. O kişi kendisi geri gidecek, gidecek, kendisi anlamı yükleyecek ve tekrar oradan geri çıkacak ki o geçmişteki olay hep bugünü artık etkilemiyor olsun. Travmada da bunu gördük. Travma o demek zaten. Geçmişte olan bu, bir şeyin bugün hala oluyor gibi yaşanması. Geçmişte olan şey entegre olursa sisteme doğru biçimde o zaman duygusallık olmadan o anıya geride geçmişte olan bir şey gibi bakabiliyoruz ve bugüne taze ve esnek bir halle tepkide ve eylemde bulunabiliyoruz. Şimdi bugünkü toplumlar, bireysel toplumlar ve... Ee, Kolektif toplumlarda, daha grup olarak yaşanan kolektif toplumlarda benlik, ben duygusu çoklukla, çok kişiyle bağlıydı. Ama günümüzde o değil. Günümüzde tek başımıza yaşıyoruz. Daha çok yalnızlık hisleri var. Daha çok depresyon var. Ve daha çok narsistik özellikler Geliştiriyoruz. Buna baş etme mekanizması olarak. Şimdi sınırlara geri dönelim. Bu spiritüellikte görülüyor diyor Cansu. Bir sınırsızlık hali var. Demin örnek olarak hani benim de spiritüel bir geçmişten gelmemden dolayı. Çocuğumla, çocuklarımla yaşadığım zorluklar genel olarak spiritüel dünyasında yaşanan bir zorluk, bir sınırsızlık var. Çünkü diyelim ki o kişi geliyor yoga dersine ya da kursa yazılıyor bir şey, bir metot öğrenecek, bir meditasyon metodu. Ve a, o kişi o güne kadar hani ödül ve ceza ile yetişmiş, pek mevcut olmayan bir annesi babası olmuş, toplumun a, maddi hırsları içerisinde yorulmuş, kendi varlığı ile tanışık olmayan bir insan geliyor derse ve ona da açıl, açıl, açıl a, diyor hoca. Şimdi bu Açılmak aslında o kişi için o anda en sağlıklı şey değil. İlk başta o kişinin bir güç bulması gerekiyor kendi içinde. Ve hedef de amaç zaten açıl açıl açıl değil. Amacımız kendi özümüzle rahat olmak. Ancak zaten rahat olan bir kişi ne kadar açılacağını ve nerede sınır koyacağını biliyor. Oysa günümüzde yoga dünyasında o gittikçe daha fazla, bedensel olarak da yani gittikçe daha fazla açıl, daha fazla açıl mesajı hem psikolojik olarak ve tabii ki de fiziksel olarak da o kişi için incitici olabiliyor. Cansu diyor ki dağılmaya başlıyor bu kişiler. Evet ve evet ve bunu da kendim gördüm o sınırsızlıktan hani sürekli suistimale uğrayan çocukları tarafından suistimale uğramak ilişkide suistimale uğramak hep açıl açıl mesajından dolayı dağılıp hani kendi işinde ve kendi ilişkilerinde sınır koymasını bilmeyen kişilikler e, destekleniyor çokça yoga dünyasında, spiritüel dünyalarında ve o zaman da tabii ki hani, art niyetli bir guru tarafından da suistimale uğrayabiliyor maddi olarak, cinsel taciz olarak. E, o yüzden bu... E, Yoga'daki hedefi bu spiritüel çalışmalardaki hedefi tekrar kendi bugünkü bildiğimiz bilimsel ve psikolojiden bildiğimiz bilgilerle yeniden tanımlamamız lazım ve ona göre de bir eğitmen olmak önemli eğer ki eğitmen olacaksak ve fazla o kişiyi dağıtacak Mesajlar üstü açık ya da kapalı vermemek lazım. Yani mesela işte ne kadar açılırsan o kadar iyi mesajını veriyoruz yoga eğitmenleri olarak ve bu da tehlikeli olabiliyor. Son olarak çok başarılı ve yaratıcı insanlar narsist olabiliyor. Yani... Bu kişilik bozukluğu dedik ya, bozukluk olarak söylemek de tam olarak doğru değil. Bir uyumsuzluk demek daha doğru olabileceği gibi bu kişiler topluma da büyük fayda yaratan kişiler olabiliyorlar. İleri bir adım attırabiliyorlar toplum için. Herkes aydınlanmış ve herkes sağlıklı. Sağlıklı yaşayamayacak dedi Cansu. Bu da bana zor geliyor. Benim de belki burada takıldığım bir şey yani herkes sağlıklı olsun, kimsenin kişilik bozukluğu olmasın bütün çocuklar iyi yetişsin. Hani bu mümkün değil. yine hatırlatıyorum diyor ki olan bir şey var. Bu uyumlu mu? Bu uyumsuz mu? o açıdan bakıyoruz. Ve bu insani olarak geliştirdiğimiz değer sistemi normal, anormal, onlar hepsi sadece insanın geliştirdiği bir değer sistemi ve mutlak gerçek değil. Her ne kadar öz içeriden çıkarsa o kadar bağımız kopuyor. Buna uyumsuzluk diyebiliriz. Özümüzden ne kadar çıkarsak o kadar bağlar kopmaya başlıyor. Beyinde de görüyoruz ki bağlantılar, bunu Dan Siegel anlatmıştı, resmen kopmaya başlıyor beynin içinde. Ve ötekine karşı da o kadar kötü davranabilme olasılığımız oluyor. Her ne kadar kendinden koparsan o kadar bağlar kopuyor ve ötekine karşı da şiddet gösterebilme eğilimin oluyor. Öz ne kadar içeriye e, girerse ne kadar içe doğru bakabilirsek o kadar integral ve harmoni ve uyum içerisinde olabiliyoruz. Yani öz olarak diyebiliriz ki kişilik bozukluğu olan kişi özünden kopmuş durumda dışarıda ve bir gerçekle yaşamıyor. Bir ilüzyon içerisinde yaşayan kişi. Entegrale ulaşmak için o zaman kendi özürüne bağlantılı kalabilmelisin. Ve e, kendi içinde ne oluyorsa, bu da o, ne oluyorsa onunla okey olabilmekle ilgili bir şey. Yani kendi acının farkına varıyorsun ve belirli bir noktadan sonra artık orada acı olmuyor her ne kadar o olay, o deneyim hatırlansa da. Evet ve şimdi bayağı 40 dakikadır konuşuyorum. Bir 20 dakikalık meditasyona geçiş yapacağım istiyorsanız ayağa kalkın ve a, tuvalete gidin su için. Bacaklarınızı hareket ettirin. Eğer benimle oturmaya devam ediyorsanız yine sinir sistemini etkileyen bu oryantasyon dediğimiz teknikle devam edeceğiz. Ve oryantasyon 5 duyumu tanımakla, onları fark etmekle ilgili başta gözler olmak üzere gözlerin. Pencereden dışarıya doğru da olabilir. Etrafa bakınmalarına izin verin ve ne zamanki gözlerin ilgisini çeken bir şey oldu. Gözler orada dinlensinler ve baktığınız şeyi inceleyin. Renk tonlarını, ışığın yansımasını. Sesleri işitin, uzaktan gelen sesler, belki odanın içindekiler. Burnunuza bir koku geliyor mu? Ağzınızdaki tat. Ve son olarak oturuşunuzu fark edin. Kalçaların yerle teması ayakların zeminle teması ve dik rahat belki sırtınızı yaslayacak şekilde oturmaya devam edin. Nefesten sonra say. Bu 4 dakikalık ilk aşama çok basitçe doğal nefeslerimizi takip ediyoruz ve ne zamanki nefesin boşaldığını hissettik artık. Oraya da bir sayı yerleştiriyoruz. Yani nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. 2 Vesaire. Kendi doğal nefesiniz. Ona kadar gelirseniz yine bir ile başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amaç çok çok saymak değil. Burada amaç dikkatin düşüncelere kapılıp gitmesini önlemek. Yani zihinden çıkmak bir nefes bedende hissediliyor ya. Nefesi takip ederek zihinden çıkıp bedene girmek, embodied olmak. Buradaki hedef o. İkinci aşamada nefesten önce sayıyoruz. Çok benziyor bir önceki aşamaya. Ama burada boşalan nefes ile bir sonra başlayacak alınan nefes arasındaki o boşluğu fark etmeye başlıyoruz. Yani bir nefes al ve iki nefes al. Ver, vesaire. Ona kadar gelirseniz bire dönün. Dikkatiniz alırsa ki çok normal. Hep öyle oluyor. Bin kez dikkatin daldığını ve dikkati vup nefese geri çektiğimizi buluyoruz. Zaten zihne dönüştüren odur. O geri çekme halidir. Yine bir yine sarmaya başlayın. Üçüncü aşamada yine nefesle kalıyoruz. Pür dikkat, dikkati hiç ayırmadan nefesin bedende yarattığı duyumlardan ama saymayı bırakıyoruz. Nefesin yolculuğunu burun deliklerinden başlayarak solunum yolunda, göğüs kafesi ve karın boşluklarındaki harekette takip edin. Bunu bir kedinin Fareyi avlamaya çalışmasına benzetiyorlar. Bir an bile o kedi gözünü ayırmaz fare deliğinden o derli dikkatli nefesi gözlemliyorlar. Dördüncü aşamada sadece burunda nefesi gözlemliyoruz. Burun deliklerinden havanın girişi çıkışı, daha ılık ve belki farklı bir hızda hava burun deliklerini terk ediyor. Sağ ve sol burun deliği içerisindeki zar üzerinde havanın teması sağ ve solda farklı olabilir. Havanın üstü dak üzerindeki sürtüşmesini hissediyor olabilirsiniz. Sadece burunda nefese odaklanın. Son aşama zazen dediğimiz açık farkındalık açaması. Yani herhangi bir şeye odaklanmıyoruz artık. Ne burna ne nefese. Dikkati serbest bırakıyoruz. Kimi zaman dikkat burna, kimi zaman nefese, kimi zaman düşüncelere ya da seslere yönlenebilir. Hepsini mindfulness ile gözlemleme pratiği yani açık, nazik ve yargısız bir dikkatle dikkatin oradan oraya gitmesine izin verin. Ve 20 dakikalık süremiz burada sona erdi Eğer oturmaya devam etmek istiyorsanız Tabii ki oturun takip bitirme gelene kadar içgüdüğünüzden çok teşekkür ederim tekrar resette buluşmak üzere